Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali İnfitar Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 19 ayettir. Adını ilk ayetten almıştır. İnfitar, yarılmak demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gök yarıldığında, yıldızlar dağılıp döküldüğünde, denizler fışkırtıldığında, kabirler alt üst edilip ölüler diriltildiğinde her nefis yapıp öne sürdüğünü yapmayıp bıraktığını görüp bilecek ey insan bol kerem sahibi rabbine karşı seni aldatıp günaha daldıran nedir o rab ki seni yarattı özel biçimde düzenledi sana bütün uzuvlarında Uygunluk ve denge verdi. Seni şekillerden dilediği bir şekilde terkip etti. Çocuğun sperma halinden alaka haline gelişi, cinsiyetinin ne olacağı, renk ve şekli ancak Yaradan'a aittir. Hayır, siz yalnız bir aldanma içindesiniz. Daha doğrusu, dini, hesap gününü yalanlıyorsunuz. Halbuki sizin üzerinizde, Elbette yaptıklarınızı eden şerefli katipler vardır ki, onlar yaptıklarınızı bilirler. İyiler mutlaka bol nimet cenneti içindedirler. Ona asi olanlar da elbette alevli ateş içindedirler. Ceza ve hesap günü oraya gireceklerdir. Artık onlar oradan ayrılıp uzaklaşacak da değillerdir. Ceza gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Yine ceza gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? İşte o gün hiç kimse kimseye bir şey yapamaz. O gün emir yalnız Allah'ındır. Mutaffifin Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 36 ayettir. Mutaffifin, mutaffif kelimesinin çoğuludur. Ölçü ve tartıda hile yapanlar demektir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan ölçüp aldıkları zaman tas tamam alırlar. Onlara bir şey verirken, ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik yaparlar. Sahiden bunlar, öldükten sonra hesap için büyük bir günde diriltileceklerini sanmıyorlar mı? O gün insanlar, alemlerin Rabbinin hükmü için kabirlerinden kalkacaklardır. Sakının hileye sapmaktan ve hesaba inanmamaktan. Çünkü facirlerin, Allah'ın emrinden çıkanların kitabı muhakkak ki siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Bilemezsin. O, yazılıp mühürlenmiş bir kitaptır ki o, kötü amellerin kütüğüdür. Bunu yalan sayanların o gün vay haline. Onlar ki ceza ve hesap gününü yalan sayarlar. Onu da her haddi aşan Günaha düşkün olandan başkası yalanlamaz. Ona, ayetlerimiz okunduğu zaman, ''Evvelkilerin masallarıdır.'' demiştir. Hayır, öyle değildir. Doğrusu, kazandıkları kötü şeyler, onların kalplerinin üzerinde pas bağlamıştır. Hayır, dahası var. Muhakkak ki onlar, Rablerini görmekten, rahmetine ermekten elbette mahrumdurlar. Sonra onlar mutlaka, o alevli ateşe girecekler ve onlara işte kendisini yalanlamakta olduğunuz azap budur denilecek. Dikkat edin, iyilerin amel kitabı illiyyindedir. Illiyyinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Bilemezsin. O yazılıp mühürlenmiş bir kitaptır ki yücelerde iyi amellerin kütüğüdür. Allah'a yaklaştırılmış melekler, ona şahit olurlar şüphesiz ki iyiler bol nimet cenneti içindedirler tahtlar üzerinde etrafı seyrederler yüzerinde o nimetin neşe ve parıltısını tanırsın onlara ağızları mühürlü lezzet ve neşesi olan sarhoşluğu olmayan halis şaraptan içirilir onun içiminin sonu misktir çok güzeldir o halde rağbet edip yarışanlar bunun için yarışsınlar. Onun karışımı tesnimdendir. O kıymetli bir kaynaktır ki ondan Allah'a yakın olanlar içerler. Hakikaten o suç işleyen günahkarlar dünyada iman edenlere gülerlerdi. Onlar yanlarından geçtikleri zaman alay için birbirlerine kaş göz işareti yaparlardı. Ailelerine döndükleri vakitte bu yaptıklarından zevk alarak gülüşe gülüşe dönerlerdi. O iman edenleri gördükleri zaman hakikaten bunlar cidden sapıkmışlar, beyinleri yıkanmış, gerici takımı gibi şeyler derlerdi. Halbuki inkarcılar, münafık ve fasıklar onlar üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi. İşte o gün iman eden, Allah'ın emirlerine teslimiyet gösterenler de açık ve gizli kafirlerin perişan hallerine, tahtlar üzerinde onlara bakarak o kafirler yapmakta olduklarının karşılığını cezasını nasıl buldular değil mi diye gülecekler. İnşikak Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 25 ayettir. İnşikak, birinci ayette geçtiği üzere, yarılma anlamındadır. Sure, adını bu ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gök, Rabbinin buyruğunu dinleyip, itaat ederek yarıldığı zaman. Yerde, Rabbinin emrini görevi olarak dinleyip, itaat ederek dümdüz yapıldığı içindekileri dışarı atıp boşaldığı zaman herkes yaptığının karşılığını görecektir Ey insan gerçekten sen Rabbine varıncaya kadar bu yolda didindikçe didinirsin nihayet ona kavuşacaksın fakat o zaman kime kitabı sağından verilirse kolay bir hesapla hesaba çekilecek ...ve sevinçli olarak cennette ailesine dönecektir. Kitabı arkasından verilene de gelince, ''Ey ölüm, neredesin?'' diye hemen ölümü çağıracak ve alevli ateşe girecek. Çünkü o, dünyada inanmayıp ailesi ve kavmi içinde keyifli, mal ve mülkü sebebiyle şımarıktı. Doğrusu o, hesap için diriltilip Rabbine asla dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, o Rabbine dönecektir. Çünkü Rabbi onu çok iyi görendir. Hayır, yaratılmanız boşuna değildir. Şimdi yemin ederim akşamın alacak karanlığına, o geceye ve içinde derleyip topladığı şeylere, ışığı tamamladığında dolunaya ki, Ey insanlar! Mutlaka siz, halden hale geçecek, Rabbinize kavuşacaksınız. Kamerî ayların 13, 14 ve 15. günleri olup, üçüne birlikte eyyâm-ı beyz, beyaz günler dinilir. Öyleyse onlar için ne engel var ki inanmıyorlar. Onlara Kur'an okunduğu zaman, secde edip Allah'a teslimiyet göstermiyorlar. Secde ayeti konusunda 7. surenin 206. ayetine bakılabilir. Aksine o inkar edenler Kur'an'ı ve ahireti yalanlıyorlar. Halbuki Allah, onların içlerindeki küfür ve düşmanlıklarını pek iyi bilendir. Onun için Resulüm, onları acıklı bir azapla müjdele. Ancak iman edip salih, sevaplı amel işleyenler hariçtir. Onlar için... Ardi arkası kesilmeyen minnetsiz bir mükafat vardır. Buruç suresi. Mekke döneminden azil olmuştur. 22 ayettir. Buruç ilk ayette geçtiği üzere borçlar demektir. Adını bu ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Burçlar sahibi göğe, o vaad olunan güne, şahitlik edene ve şahitlik edilene, görenlere ve görülenlere andolsun ki, inananların dinlerinden vazgeçirmek üzere hazırladıkları, hendeklerin içini tutuşturulmuş ateşle dolduran hendek sahipleri, kahrolmuş, ve lanetlenmiştir. O vakit onlar o ateşin karşısında oturmuşlardı. Ateşe attıkları müminleri yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlardan öç almalarının sebebi sırf müminlerin o tek galip her övgüye layık Allah'a inandıklarından ve imanlarının gereğini yapmak isteyip onlar gibi olmadıklarındandı. Oysaki göklerin ve yerin mülkü onundur. Allah ...her şeye şahittir. Uhdud halkı içindeki müminlere yapılan baskı, sindirme ve işkenceler... ...muhtelif zamanlarda ve yerlerde İslam'a göre yaşamak isteyen müminlere karşı... ...putçu, inkarcı ve taguti güçler tarafından çeşitli şekil ve adlar altında aynen devam etmektedir. Bu böyle olurken, inananlardan duyarsız ve seyirci olanlar da kendilerini vebalden kurtaramazlar. Şüphesiz mümin erkeklere ve mümin kadınlara... Dinlerinden çevirmek için işkencede bulunanlar, sonra yaptıklarına tevbe etmeyenler var ya, işte onlar için cehennem azabı vardır. Yakıcı azap da onlaradır. Doğrusu iman edip de salih ameller işleyenlere gelince, alt tarafından ırmaklar akan cennetler onlarındır. Büyük kurtuluş ve saadet budur. Şüphesiz Rabbinin zalimleri yakalayışı pek şiddetlidir. Doğrusu ilk defa var eden, hem de öldükten sonra diriltip kendisine döndürecek olan yalnız O'dur. O, tevbe ve itaat edenleri çok bağışlayan, çok sevendir. Arşın yüce sahibidir, dilediğini derhal yapandır. Resulüm, sana geldi mi o Firavun ve Semut ordularının helak haberi? Doğrusu inkar edenler, gerçekleri bir yalanlama içindedirler.'' Halbuki Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Bunlar inkar dursunlar. Doğrusu o kitap çok şerefli bir Kur'andır ki onun aslı levh-i mahfuzdadır. Koruma altındaki levhadadır. Tarık Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 17 ayettir. Geceleyin ortaya çıkan her şeye Tarık denilir. Ünlü kişiye de mecazi olarak bu ifade kullanılır. Karanlık cahiliye dönemini aydınlatan, sabahı müjdeleyen kişi olarak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buna benzetilmiştir. Yıldızlar da geceleyin doğduklarından bu ismi almıştır. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun göğe ve Tarık'a. Tarık'ın ne olduğunu nereden bileceksin? Bilemezsin. O parlak ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir nefis yoktur ki üzerinde kendisini görüp gözeten bir muhafız olmasın. Artık insan neden yaratıldığına ibretle bir baksın. O Bel kemiğinin alt ucuyla kaburgalar arasındaki bölgeden çıkarak fışkırıp dökülen bir sudan yaratıldı. Sperma başlangıç olarak kanın al yuvarlarının içindeki sudan süzülmektedir. Bu kansa bel kemiği omurgayla göğüs kemikleri içindeki iliklerden meydana gelmektedir. Ayrıca da fışkırma kelimesi kullanılmıştır ki bu hız bildirmektedir. Hızın yumurtayı aşılamasındaki rolü büyüktür. Sinir bilimi uzmanlarından Likoya Kolen ve William Turit yeni bir keşif olarak bunun omuriliğin alt kesiminden çıktığını bildirmektedir. Şüphesiz ki o Allah, onu öldürdükten sonra dünyadaki hali gibi diriltip döndürmeye kadirdir. O gün bütün sırlar açığa çıkarılacaktır. Artık o yüzü kara çıkan kimsenin ne bir kuvveti ne de bir yardımcısı vardır. O denizden aldığı buharın Yağmur, kar haline dönüşüm yeri olan göğe, bitkilerin ve kaynakların çıkması için yarılmaya elverişli yere andolsun ki, hakikaten o Kur'an, elbette hak ile batılı ayıran kesin bir sözdür. O bir şaka değildir. Hakikaten onlar, müşrikler, Kur'an'ın nurunu söndürmek, yürürlükten kaldırmak için hep bir hile düzenlerler. Ben de onlara, Felaketleri için bir tuzak hazırlarım. Onun için Resulüm, sen kafirlere mühlet ver. Hemen helaklerini isteme. Şimdilik onları biraz kendi hallerine bırak. Onlar ihmal edilmeyeceklerdir. Ala Suresi Ala en yüce demek olup, Mekke döneminde nazil olmuştur. 19 ayettir. Adını ilk ayetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahman ve Rahim, Allah'ın adıyla, Rabbinin yüce adını tesbih et. Sübhan Rabbiyel de. O, her şeyi yaratıp düzenine koyan, her şeyi takdir edip yaratan ve ona göre de uygun yolu ilham edip gösteren, Yem yeşil çıkaran sonra da onu siyahımsı çerçöp haline çevirendir. Ayetteki gusa kelimesi sel köpüğü anlamına da gelmektedir. O zaman tercüme şöyle olur. Sonra da onu otluğa, siyahımsı bir sel köpüğü haline çevirendir. Belki uzun zaman sonra bunlar yer altında petrol ve kömür haline gelmiş olabilir. Resulüm sana Kur'an'ı okutacağız. Artık Dilememiz dışında sen asla unutmayacaksın. Yalnız Allah'ın meshetmek için dilediği başka. Çünkü o açığı da bilir, gizliği de. Seni en kolay olana muvaffak kılacağız. O halde öğüt ve hatırlatmak fayda verirse de vermezse de sen öğüt verme ve hatırlatma işine devam et. Allah'a saygısı olan öğüt alacak, emrine uygun yaşayacaktır. Asi, kötü olan kimse de ondan kaçınacak ama o en büyük ateşe girecektir. Sonra orada o ne ölecek ne de yaşayacaktır. Doğrusu hem günahlardan temizlenen hem de Rabbinin adını anıp namaz kılan mutluluğa, kurtuluşa ermiştir. Bu iki ayette sırasıyla amellerin üç derecesi ve böylece mutluluk formülü verilmektedir. Fakat ey gafiller, siz geçici dünya hayatını üstün tutuyorsunuz. Ahiretse hem daha hayırlı hem de devamlı ve sonsuzdur. Muhakkak ki bu öğütler evvelki sahifelerde İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde de vardır. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve açıklamadığı Meali